Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam programından herkese merhabalar. Ben Leyla Aslan Ünlübay. Onarma, üretme ve paylaşmanın ekseninde çevre ile ilgili diyalog kuran, kente yararlı projeler yapan ve üreten Onaranlar Kulübü'nün kurucularından Ufuk Emin Akengin'le beraberiz. Bugün Onaranlar Kulübü'nün neler yaptığını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Onaranlar Kulübü aslında isminden de anlaşılacağı gibi bir şeyleri dönüştürmek, onarmak ve tekrar e, hayat vermek ile alakalı bir e, kulüp. Ne zamandan beri var ve hangi amaçla yola çıktınız, ne niyetle? Aslında şöyle, 2015 yılında fikir olarak ortaya çıktı Onaranlar Kulübü. 2015 Aynen. yılında? 2016 yılında da aslında aksiyona geçtik biraz daha fiziksel olarak. İşini doldurduk fikrin. Oradan başlayan biraz daha böyle onarma, üretme, paylaşma ekseninde kent odaklı projeler gerçekleştiren... işte ...biraz daha yaşadığımız alanlara müdahaleler de bulunarak... E, ...işte kendi mahallemizde yaşadığımız sokaklara katılım sağlamak için... ...işte aslında hareket eden bir gönüller topluluğu diyebilirim. Basit olarak. E, neyi onarıyorsunuz peki? Yardım. Neleri daha doğrusu? E, onarmak deyince bu çok fizikselden de alabiliriz ama... ...o fizikselin haricinde aslında bizim o işte etrafımıza bakış açımızı... ...işte o yani yeni gelen yeni nesil üretim dinamikleriyle beraber... ...gelen bireysel üretim kültürüyle aslında bizim o kaybettiğimiz bazı değerleri onarmak da diyebiliriz Hı -hı. Işte. Yani çok e, hızlı kentleştik çok kalabalıklaştık ve bazı değerlerimizi kaybettik çok hızlı tüketiyoruz vesaire biraz daha işte bizim üretim süreçlerine katıldığımız işte yaşadığımız sokaklara kendi amızı kattığımız bir anlayışta onarmaya çalışıyoruz diyebilirim mesela yaşadığınız sokaklara kendi mizacınızı katmaktan kast nedir yani şimdi e, kentleşmeyle beraber işte biraz daha o işte yaşadığımız sokaklara dair çok fazla söz hakkı sahip olamamaya Hı -hı. başladık işte günlük rutinemiz ve koşuşturmacamız içerisinde çok böyle işte evden çıkıp okula giderken işe giderken o yaşadığımız ve geçtiğimiz vakit geçirdiğimiz sokaklara çok fazla bakmadığımızı artık fark ettik. Biraz daha işte her gün geçtiğimiz o sokaklarda gördüğümüz kırık çıkık hmm. mobilyalar olabilir işte veya işte sağda soldaki işte pis duvarlar olabilir hoşumuza gitmeyen görseller olabilir bunları biraz daha katılım e, ...sağlamak diyebilirim. Peki onaranlar kulübü kimlerden oluşuyor? Yani kim e, Hı -hı. oluşturuyor... ...bu şeyi topluluğu? Yani işte 2016'da... ...3 kişi çıktık yola, 3 arkadaş... E, ...daha sonra işte... ...biz kendi kendimize biraz böyle eğlenelim... işte ...biraz sokağa bir şeyler yapalım derken... E, ...insanlar da bize katılmak istedi. Hı -hı. Şu an işte 400'ün üzerinde... ...kayıtlı üye var. Hı -hı. Aktif diyebileceğim işte çağrı açtığımızda... ...projelere gelen 20-30-35... ...civarında gönüllü oluyor... E, ama yani böyle sabit değil orada çok işte bir akış var sürekli. İşte farklı disimlerden, farklı meslek gruplarından farklı insanların katıldığı bir kent kolektifi. İlk nerede başladınız bu harekete? Yani ilk nereyi onarıp tekrar hayata kazandırarak Hı -hı. başladınız? İlk başta Kadıköy. Aslında Hı -hı. onun hikayesi şey biraz yani herkesin kendi yaşadığı çevreye dokunması gerektiğini düşünüyoruz. Yani ben Kadıköy'de yaşıyorum değil Hı -hı. ki arkadaşım da Kadıköy'de yaşıyor vakit geçiriyor. O yüzden işte Kadıköy moda civarında başladık. Hı -hı. Böyle işte ee, doğal gaz var sağda solda Belki hmm. internetimize dilerseniz hmm. görürsünüz Oradan da yaptıklarımızı ee, Onları biraz böyle işte güzelleştirebilir miyiz diye Çıkmıştık yola ee, O şekilde yani Kadıköy'de başladı ama şimdi de Mesela işte Levent'ten birisi yazıyor işte yani Levent'e de bir şey yapsanıza hmm. ee, Yani biz Levent'e gelip bir şey yapabiliriz ama Biraz daha derdimiz şey orada Yani siz de ilham verelim ve siz de gidin Kendi sokağınızda kendi mahallenizde kendi yaşamalarınızda Bunları aslında yapın Herkes kendi yerelinde bir şeyler onarsın. Evet evet. Hı -hı. Yani işte herkes kendi kapısından süpürse sokak temiz olur falan gibi laf yani? e, Peki projeleriniz neler? Biraz onlardan bahsedelim mesela. Hı -hı. E, neler yapıyorsunuz? Ne tür pr projeler üretiyorsunuz ve kimleri çağırıyorsunuz bu projelere destek için? Şimdi şöyle ilk başta e, yani biz ilk başladığımızda e, ben tek üç boyutlu yazı firmasında çalışıyorum diğer iki arkadaşımla beraber. Hı -hı biraz işte üç boyutlu yazıcı odaklı işler yaparak başladık daha sonra işte dediğim gibi biraz böyle duyulunca bir insanlarla katılmak isteyince daha büyük ölçekli işler yapabilmemiz diye işte bir sokak kütüphanesi yaptık daha sonra nerede işte yaptığınız sokak kütüphanesini Kadıköy'de fenerbahçe parkına koyduk daha sonra şu anda hala devam ediyor mu Evet orada var yani sokak kütüphanesi değil çok böyle aşırı büyük büyük bir kütüphane canlandırmayın gözünüzde biraz Hı -hı. daha ufak işte 40 50 kitap kapasiteli. Evet, çok güzel. Aslında öyle işte insanların işte parkta gezerken görüp oradan bir kitap alıp belki işte daha sonraki dolaya gittiğinde oraya bir kitap koyabileceği Hı -hı. bir paylaşım alanı oluşturmak Orada Çok hadimiz. E, Fenerbahçe'de yaptık bir tane el değimin vardı. O daha sonra gitti o ya. Bak, ne bak. oldu? Toz oldu. Aynen bir kaybolmuş. Sokağa <gülüyor> sokağa koyunca çalındı demiyoruz. almış böyle derde. Evet. E, almışlar ya da geri bırakmamışlar Hı -hı. Aynen. Ondan sonra o şekilde e, daha sonra işte bir geçen yaz şey oldu. E, Boğa'da projesi vardı farklı kent kolektifler. Herkes için mimarlık, trakt, mimarlık işte e, Kadıköy, TAK, RELAP, e, İspanya'dan iki farklı kolektifin katıldığı. O da Kadıköy Boğa Meydanı'nın yan tarafındaki oturma alanına bir müdahaleydi. Hı hı. E, e, yani bunlara peki kimler destek oluyor? Aslında şey yani herkese açık yani biz bir açık çağrı yapıyoruz. Projelerimiz de öyle yani bir fikir. Ya bizden çıkıyor ya da işte bizim işte mail grubumuza kaydolan veya işte üyelerimizden bir tarihinden bir fikir çıkıyor. Bir açık çağrı açıyoruz. İşte böyle böyle şu tarihte şurada toplanıyoruz. Şunu konuşacağız. Hı hı. İsteyen katılsın diye. Katılmak isteyen herkes dahil olabiliyor. Geçenlerde sizin Instagram hesabınızda gördüm. Lüleburgaz'da bir, bir şeyler yaptınız. Orada neler yaptınız? <gülüyor> ya yani o da işte Lüleburgaz sokakta yaratıyor atölyenin adı. Lüleburgaz sokakta yaratıyor. Yaratıyor. Evet. Yani. Yani işte kent atölyesi dedik işte başta o şekilde. E, Lugaz Belediyesi çok in, inanılmaz aktif bir belediye. Buradan hmm. kendilerini de öleyim. Yani <gülüyor> devasa işler yapıyorlar. E, biraz belediyenin derdi şeydi. Yani işte e, bizim şeyimiz yereldeki insanlar işte zaten katılımcı olmaya çok açıklar. E, ve biraz daha böyle işte kent ve tasarım üzerine konuşabileceğimiz bir atölye yapabilir miyiz diye geldiler. <gülüyor> Biz de işte gittik oraya. Biraz orada şey konsept işte kent katılım e, kamusal alan konuşup daha sonra işte beraber... E, Löburgazda gezip e, oralarda belirlediğimiz sorunlar üzerine üretim yaptığımız bir şey hmm. atölye. Hmm. İşte iki günü, iki günü gerçekleşti. Bu hafta sonunda zaten üçüncü günü veya son gününü yapacağız. Atölyede ne yapıyorsunuz? İnsanlara e, ne anlatıyorsunuz ya da ne neyin eğitimini veriyorsunuz? Yani şöyle oluyor. İşte bu atölye üzerinde yani birçok atölyede böyle ilerliyor da işte bir iki aşamalı bir böyle hep beraber işin o teorikini konuştuğumuz kısım var. E, Şikant nedir? Kamusal alan nedir? Ee, ...katılım nedir'i konuşuyoruz... ...işte ilk bir, bir buçuk gün civarında... Ee, ...bunun hal... ...buradan sonraki kısımda işte keşif ve üretimle... ...geçiyor yani işte sadece şey değil... ...işte bir teoride kalmıyor... Ee, ...keşif sonucunda elde ettiğimiz verileri... ...işte sallıyorum bir yerde bir işte oturma birimi kırık... Ee, ...o zaman bunu nasıl tahmin edebiliriz... ...veya işte bunun daha işlevisini... ...üretebilir miyiz üzerine konuşup... ...işte bir tasarım çıkartıyoruz... Hmm. Ee, ...onun üzerine işte malzemeleri seçip... E, ...daha sonra onu üretiyoruz falan beraber... Bu şeydeki, yani buradaki hikaye ama şey şimdi işte tasarım e, kentince biraz daha böyle mimarların işiymiş gibi aslında çok şey yapılıyor, evet. e, algılanıyor ama biz işte mimarların işini yani onun yanında gerçekten orada yaşayan insanların da bu üretim proseslerine, üretim süreçlerine katılması gerektiğini düşün, e, düşünüyoruz. Yani yaptığımız atölyeler sadece işte böyle şey, işte biz bir sokak mobilyasını onarıyoruz değil, o unuttuğumuz üretim kültürünü de aslında... Ee, ...olabildiğince temas ettiğimiz insanları anlatmaya çalışıyoruz. Yani bizim o atölyerimize katılan bir insan işte bir matkap kullanmayı orada deneyim diyorsa hmm. eğer... ...bu bizim için zaten en büyük katkılardan bir tanesi ee, diyebilirim. Bir de sanırım hani yani en azından ben öyle düşünüyorum. İnsan üretimden koptuğu sürece elindekinin de çok kıymetini bilmiyor. Yani Hı -hı. üretimden koptuğu zaman zarar verme ve o yok sayma haline de düşüyor. Yani biri çivi çakmayı öğreniyorsa aslında o çivinin ne zor çakıldığını bildiği için Hı -hı. E, o şeye de daha e, sahip çıkıyor ve daha az zarar veriyor. Hmm, peki. E siz bu süreçte mesela hiç sıkıntı yaşadınız mı? Mesela hani bir yere gidip doğalgaz kutularını boyamak evet tamam ama... Hani ...bunun için bir bütçe lazım, Hı -hı. işte zaman lazım, iş gücü lazım. Hani bu konuda destek aldınız mı hiç? Ya da işte mesela belediyeler Hı -hı. o yaptığınız açık kütüphane olsun... ...onardığınız diğer şeyler olsun size destek verdiler mi? Beraber işbirliğine gittiniz mi? Evet. Yani tabii ki ya yani şöyle biz Kadıköy'de yaptığımız için şanslıyız biraz. Kadıköy Belediyesi bu konuda çok e, yani katılımı açık. Hı hı. E, müsaade ediyor ve işte tam tersi istiyor da işte biz bir süre böyle işimize gücümüze gömülünce işte ve sessiz kaldığımızda neredesiniz falan diye yazıyorlar. Hı. E, i̇lk işte o dalgas kutularına bir şeyler takarken ben tabii çok böyle bir şey bilmiyordum e, süreci. E, işte izin almamız gerekiyor nasıl oluyor tabii, nasıl? Tabii çünkü bitiyorum? onlar kamu malı değil mi? <gülüyor> yani onlara çok dokunabiliyor muyuz bilmiyordum. İşte şey ya, izin alır sana çok uzun sürer dediler. Hmm. Biz görmedi, üzüldük dediler. <gülüyor> ya yani yani bir orada şeyler istedin yapabilirsin, sıkıntı yok. Çok böyle işte birkaç tane çok basit kural var. Eğe geçsin engellemesin, insanlar çarptığında işte kafasını, gözünü hmm. zedelemesin, zarar vermesin falan gibi şeyler var. Onun dışında çok fazla karışmıyor. Tabii başka bir yerde yaparsak. Ee, ...ne olur bilmiyorum işte mesela... Işte ...bu Fenerbahçe yaptığımız parkta bir izin aldık... ...Fenerbahçe Parkı'nın çünkü o biraz daha büyük çaplı bir şey... Hı hı. ...ama izin süreçlerinde yardımcı oluyorlar... ...oluyorlar çünkü faizi sağlıyorsunuz... ...aynen yani bu şey kısmında da... E, ...bunun işte... ...sonuçta bir üretim var ve bunun bir şeyi var... E, bu, ...para harcamamız gerekiyor bunun için... ...evet e, bir işte, bütçesi olması evet, lazım... Evet, bütçemiz olması gerekiyor... ilk başlarda kendimizden bir şekilde karşıladık... Yani ...çünkü aynı zamanda eğleniyoruz da... Hı hı. E, ...daha sonra işte... ...bazı markalardan destek almaya... ...aslında destek değil de işte birlikte çalışmaya başladık... ...orada böyle çok şeydi işte bir markanın altına girip... ...onunla beraber ya onun işte istediğini yapmak falan üzerinden değil ama... E, ...bizi seven bizimle birlikte işte üretmek isteyen markalarla beraber çalışmaya başladık... ...bu da şöyle işte çalıştığımız X markası gelip işte bizim o işte kütüphane üretim projemize ...kendi çalışanlarıyla beraber katılabiliyor... Hmm. ...aslında böyle bir yaklaşımda işte bu tarz sponsorlukla veya destekleri... ...veya birlikte çalışmayı evet. kabul ediyoruz... Ee, gelsinler beraber çalışalım beraber üretelim işte bu bir piyade PR polisi vesaire değil çünkü o şekilde iş gücü kısmını da yani işte akşam iş çıkışlarında falan beraber eğlenerek e, yapacağımız yapıyoruz. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim ardından tekrar e, beraberiz. İçin dande öyle olmuyor insafına koşar adım giderken çelme takılır şaşar dünya. Yokuşlar çıkar ki yokuşlar yakının. Dartın işine geldi kadar dostusun o tayfanın. Dartın işine geldi kadar dostusun o tayfanın. Sonra lazım olur bir lira derken Ben kaçar size Hayırlı işler Sonunda NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'nda Onaranlar Kulübü'nü konuşuyoruz. Kurucularından Ufuk Emin Akengin'le. Ee, şimdi Onaranlar Kulübü bir sürü güzel şey yapıyor. Yerelde e, insanların mahallelerine, mahalledeki e, kullandıkları şeylere sahip çıkmasıyla ilgili atölyeler düzenliyor. Bir sürü şeyler yapıyor ama hani birazcık da romantik bir oluşum gibi. Hani romantikten kastımı <gülüyor> anladın. Ve, ve daha ne kadar böyle devam edecek? Çünkü yaptığınız şey... Aslında yerel yönetimler için bir göz olmak gibi bir şey. Yani nerede ne eksik var, nerede ne zarar var. Onu nasıl toparlarızı. Gayet amatörce ama hani isteyerek ve gönüllü yapıyorsunuz. Bu daha ne kadar böyle devam edecek? Aslında yerel yönetimlerle bir işbirliği, daha hani böyle bir üst kademeye çıkmak ve bunu böyle tıkır tıkır işleyen bir sistem haline getirmeyi düşünüyor mu ona Onaranlar Kulübü? Aslında düşünüyoruz bu biraz işte taleple de çok şey doğru orantılı gidiyor. İşte Levergaz'da yaptığımız şey biraz buna tekabül ediyor zaten. Hmm. Daha işte, profesyonel. Evet daha profesyonel içerikleri çok daha böyle işte <gülüyor> bizim tarafımızdan işte yani bizim tarafımızdan değil mi, yani o işte, uzun okumalarla ve çalışmalarla hazırlanmış. Bundan sonrasında işte uygulayabileceğimiz şekilde e, tasarlamaya çalıştığımız programlar en azından. Şimdi i̇şte de Burgaz Belediyesi zaten şey demedi ya yani gidin buradaki üç tane yeri on, onarın ve işte gidinlemedi. Hı hı. Yani biz de burada gerçekten böyle bir hareket istiyoruz ve bunun aktif bir şekilde çalışmasını istiyoruz. Bize ve bu insanların konuda... bu konuda itilmesini yani farkındalık Aynen. oluşmasını istiyoruz. Aynen ya yani insanlar bir şekilde bu konuda farkındalık oluşsun katılım göstermeye başlasınlar kent ve tasarım üzerine e, dediler. Zaten onun üzerine işte biz bu konuda bir işte bu programı hazırlamaya başladık. Bir, bir taleple çok doğru hı hı. orantılı. İkincisi işte biraz daha böyle işte daha fazla insanın bir şekilde katılmasını istiyoruz. Zaten insanlar katıldıkça biz de bu konuda motive olup bunun üzerine çalışmaya başlayacağız. Yani işte hepimiz çalışan insanlarız. Uzun süredir şey gibi bir plan. Bunun biraz daha kapasitesini arttırmak ve daha böyle sağlam adımlarla ilerletmek gibi planlarımız ve konuştuklarımız var. Ee, ama herhalde böyle yavaş yavaş zamanla oturur oturur <gülüyor> olacak. Yani işte şu zaman böyle bir şey olacak diyemiyorum ama işte Lübrugaz bizim için işte burada bir şeydi farklı bir belediye ya işte gidip farklı bir yere gidip orada işte bir şeyler üretmeye ve insanları bunun için örgütlemeye başladığımız itlerden bir tanesi daha mı gelir diye düşünüyorum. Hı hı. Peki bundan sonra yeni atölyeleriniz, yeni eğitimleriniz olacak mı? Hı hı. Yani şöyle bir design week var, design week Turkey Orada bir işte atölyemiz var. O da şehir ekleme atölyesi. Ne zaman? E, o da 10-11 olması lazım. Hı hı. Kasım. E, 10 Kasım. Işte, aynen. O hafta sonu işte. 10-11 kasımdaki hafta sonu. Orada da işte biraz daha böyle işte tasarım disiplininden gelenlerle beraber işte üç boyutlu yazıcıları kullanarak hmm. e, ekleme yapacağız. O biraz daha işte design making konsepti ve işte bizim böyle hızlı aksiyon alabileceğimiz bir şey e, atölye olacak. E, ondan sonrası için birkaç planımız var ama direkt böyle belirli bir evet. tarifte bir şey bir yapacağız değil. Hı -hı. Yani Hı -hı. Peki onlarınlar kulübüne nasıl dahil oluruz? Nasıl katkıda bulunuruz? Hı -hı. Onaranlar kulübüne şöyle web sitemizde Onaranol diye bir link var. Onaranol. Aynen. İşte ilk başta oradaki kısa formu doldurarak <gülüyor> dahil olabilirsiniz. Web sayfanızın adresini verebilir miyiz? E, tabii ki onaranlar kulubu.com. com. onaranlar kulubu.com. Aynen. E, oraya girip Onaranol linkini doldurduğunuz zaman işte bizim e, mail grubumuza ekleniyorsunuz ve işte Hı -hı. oradan yaptığımız e, projelerden ve buluşmalarımızdan haberdar oluyorsunuz. E, bunun dışında işte biz biraz daha şey de istiyoruz. Keşke böyle işte insanlar merak edip biraz araştırıp hani fikirle gelseler. Hmm. E, biraz orada ya yani bunu bunu tabii yapmak çok şey değil. E, kolay değil onun da farkındayım ama keşke böyle şöyle bir fikrim var ve bunun bu fikrin sürecini ben etmek istiyorum. Hmm. Ya insanlar biz Hı -hı. direkt zaten orada bütün işte bilgi deneyim, işte maddi imkanlar neyse elimizde ne varsa onu işte insanlarla paylaşalım. yüzde yüzüne katılamasak da olabildiğinde... katılıp destekleyelim oradaki fikri ve işte bir onaranlar projesi daha çıksın. E, çok istiyoruz. Ee, o şekilde yani çok aslında şey yani o zaman insanlar sizin web sayfanıza girip onaran ol kısmındaki formu doldururlarsa hı hı. başka yapmaları gereken bir şey yok ama en önemlisi fikirle gelmek değil mi hani evet ben onaran hı. olmak istiyorum deyip beklemek değil de hı hı. şurada şöyle bir şey var acaba ben size dahil olsam ve bunu da koordine etsem birlikte yapabilir miyiz sizin daha çok arzu ettiğiniz bir şey tabii tabi onu daha çok, yani çok daha fazla istiyoruz yani çünkü şeye çok alışmışız hep böyle bir ...bir şey gelsin de biz harekete geçelim ya... ...o da çok güzel eyvallah da... Biraz daha böyle bir harekete geçmek için birbirimizi beklemeden geçsek zaten arkamızda insanlar sürüklenir diye düşünüyorum. Evet. O zaman bir e, web adresini, e, sosyal medya hesaplarını tekrar söyleyebilirsen... ...insanlar size daha rahat ulaşsınlar, tamam. <gülüyor> hatırlatalım. Tamam, onaranlarkulübü.com, e, Instagram, Twitter ve Facebook'ta onaranlarkulübü olarak hatırlarsa evet. e, zaten çıkıyoruz. Yani bütün sizin atölyelerinizi, eğitimlerinizi, bundan sonraki buluşmalarınızı hı hı. oradan takip edebilirler. Aynen, bir yılbaşı e, buluşması yapacağız... Hı. Mesela ona gelirlerse tanı Çok güzel. tanışırız, <gülüyor> ee, işte orada muhabbet ederiz falan zaten seneye de e duyurdunuz mu bunu yoksa bu bir plan mı duyuracaksınız? İlk, i̇lk defa burada söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yıl başında buluşma var. Aa ya yıl başında ya birkaç gün önce sabükten buluşma olacak, onu da duyuracağız yakında. Yani. Tamam. İşte bir araya duyururuz. Çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için. Hı -hı. Biz teşekkür ederiz. Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam programında bu hafta Onaranlar Kulübü'nü ve onların yaptıklarını konuştuk. Siz de dahil olmak istiyorsanız lütfen sosyal medya hesaplarından ve web adreslerinden onlara ulaşın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay